Oh Çıkkastı. Merhaba kainat. Bugün 28 Mart Cuma, yıl 2014, ay 3, gün 87, kasım 141. 1435 Hicri Cemaziyevel 27, 1430 Rumi Mart 15. Günün sözü: Sanatçı tanımı gereği bugünün tarihini yapanların buyruğuna girmez. Albert Camus. Günün dörtlüğü: Kim demiş kanun alınmıştır ayaklar altına? Böyle bir halin vukuunda hamiyet çiğnenir. Devleti yolsuz görenler halt eder bir beldede, kaldırım olmazsa kanunu hükümet çiğnenir. Neyzen Tevfik Günün Tarihi 171 yıl önce bugün 28 Mart 1843'te 4 yaşında piyano çalmayı öğrenmeye başlayan Rus besteci Rahmaninov, Sergei Rahmaninov, Amerika Birleşik Devletleri'nde 70 yaşında hayatını kaybetti. Günün malumatı Gül ağaçlarının bakımı Diplerini havalandırın, yaprak üzerindeki beyaz küflerden sakının Anti-kriptogamik kükürtlü pü püskürtmeler yaparak bunlara karşı önlem alın Gül açınca solmuş çiçekleri üzerinde bırakmayın, koparın Sarmaşık olmayan gülleri Temmuz-Ağustos aylarında budayın Gül fidelerinin diplerinin serbest olmasına zararlı otların ve çalılıkların bulunmamasına dikkat edin. Büyük saatte marif takfimi. 1 2 3 4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 Belki uçarım dertlerin, seni unutmak için sigara üstüne, sigara. Tarzan ince dallarda, Tarzan ince dallarda, Tarzan ince dallarda. ışıklar bütün şekil cambiler bu şehir tapisi tüm dünya dünya arar birik sesler üstüne tazan ince dallarda Tarza ince dallarda, tarza ince dallarda. Herkes Açık Radyo Burası 94.9 açıkradyo.com Ve Açık Gazete başladı haftanın son Açık Gazetesi ayında hatta Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor Günaydın Günaydın Açılış parçamız Tarzan İnce Dallar'da adını taşıyan Kesme Şeker şarkısıydı Niye çaldığımızı Galeano anlat. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. 28 Mart. Afrika'nın imalatı. 1932 yılında bugün Tarzan Maymun Adam filmi gösterime girmesinin hemen ardından uzun kuyruklar oluşturan kalabalıkları sinemalara çekecekti. O zamandan beri Tarzan Romanya doğumlu Johnny Weissmuller oldu. Hollywood'dan yayınlanan yayılan pardon narası da. ...bizzat hiç ayak basmamış olsa da... ...Afrika'nın evrensel dili oldu. Tarzan'ın çok zengin bir sözcük haznesi yoktu. Sadece Mi Tarzan, You Jane demeyi biliyordu. Ama herkesten daha iyi yüzüyordu. Nitekim olimpiyatlarda beş altın madalya kazandı... ...ve daha önce hiç kimsenin bağırmadığı gibi bağırıyordu. Ormanlar Kralı'nın bu nağrası bir ses uzmanı olan ve goril, sırtlan, deve, keman, soprano ve tenor seslerini karıştırmayı bilen Douglas Shearer'ın eseriydi. Johnny Wasmiller son günlerine kadar nara atması için yalvaran kadın hayranlarının ısrarlarına göğüs gelmek zorunda kaldı. <Gülüyor> Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, çeviren Süleyman Doğru, Ser Yincıl. Evet tarihte bugün. Neler olduğuna kısaca biraz daha bakalım 1930'da bugün Türkiye hükümeti yabancı ülkelerden Türkiye'deki şehirleri için Türkiye, Türkçe adlarını kullanmalarını Resmen talep etti Bu tarihten sonra Posta idaresi Angora Veya Konstantinoplo olarak Adreslenmiş mektupları Ankara ve İstanbul'a ulaştırmadı 1939'da bugün General Francisco Franco'nun güçlerinin eline düştü Madrid, İspanya İç Savaşı da böylece sona erdi. Ve 2006'da bugün en az 1 milyon sendika üyesi öğrenci ve işsizden oluşan büyük bir kalabalık Fransa'da hükümetin ilk e, işver, iş verme istihdam konu, sözleşmesi kanununu ...protesto için sokakları doldurdu... ...en az bir milyon... ...kişi. Günün... ...haberlerine geçecek olursak... ...evet oldukça zor bir gün... ...bizi bekliyor... ...Twitter yok, Youtube yok, haber yok... ...yasak var... ...yasak var... ...aynen dediğiniz <gülüyor> gibi özür dilerim... ...bol yasak var... ...ihanet var ahlaksızlıklar, adilikler, alçaklıklar, namussuzluklar var. Bir de ses yok. Ses yok. Ama bomba sesleri var. Bombalar evet. patlıyor sınır bölgelerinde. E, bu sesler e, Türkiye'den de duyulabiliyor. Türkiye'nin içerisinde gelen bombalar var. Açlık var. Kıtlık var. Çocuk felci var. Suikastler var. Tank sesleri, top sesleri. Askeri yığınaklar var, yasaklar var. Bir de tavsiyeler var. Evet, şimdi şöyle söyleyelim. Ee, bir kere e, her şeyden önce seçim için savaş planı iddiası diye bir ses kaydı var ve bunun arkasından da İnternette yayınlanan bu ses kaydında Dışişleri Bakanı Davutoğlu, MİT Müsteşar Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Bakanlığa Müsteşarı Ferdun Sinirlioğlu ve Genelkurmay Başkanı ikinci Başkanı pardon, Orgeneral Yaşar Güler'e ait olduğu öne sürülen 4 ses Suriye ilişkin konuşuyorlar. Bunun yasağı var. Bunu zaten Başbakan Erdoğan'ın sesinden durumun ne kadar ciddi olduğunu birazdan dinleriz. Ama bu konuşma üzerine gelen bir de yasak var. Radyo Televizyon Üç Kurulu'ndan gelen bir yasak var. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve üst düzey yetkililer arasında geçen bu ses kaydı ile ilgili haberler konusunda yayın yasağı getirildi. Yayın yasağında da için yapılan yazılı açıklamada da Rücük tarafından 6.112 sayılı radyo ve televizyon Bunların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanunun 7. maddesine göre milli güvenlik açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin ciddi bir şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda başbakan veya görevlendirdiği bakan geçici yayın yasağı getirebilir hükmüyle yer aldığı belirtilmiş. Bülent Arınç da bir imza atmış. Ee, söz konusu kanun hükmü kapsamında Başbakan Yardımcısı Bülent Ayac'ın imzasıyla 27 Mart 2014'te Radyo Televizyon Üst Kurulu'na gönderilen e, sayılı yazı ile sosyal medyada yer alan Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı ve askeri yetkili kişilerin konuşması olarak iddia edilen ses kaydı ile ilgili geçici yayın yasağı getirilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir. Denilmiş bu Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan gelen e, yazılı açıklamada. Evet, bu haber yok. Özel hayatın gizliliği konusu var. Ee, ulusal güvenliği tehdit konusu var. Ee, ve Birleşmiş Milletler'den e, bu yani hem YouTube'un yasaklanmasına hem de Suriye konusunda bir açıklama var. Abba Birliğinden tepki var. Türkiye nereye gidiyor endişesi var. Bu yasaklar nereye varacak diyor. Ee, bu hem Birleşmiş Milletler'den, öncelikle söyleyelim, Birleşmiş Milletler Genel Sözcü Yardımcısı Ferhanak e, tam bir tepki gelmiş. İkincisi e, Avrupa Birliği'nden Türkiye nereye gidiyor endişesi dile getirilmiş, bu yasakların nereye varacağı. Üçüncüsü Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin bu sosyal medya yasaklarını Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na, Taşıdığı haberi var. Çeşitli gazetelerden hızlı bir derleme yapıyoruz. Evet, son gelen bir tepkide PEN'den Dünya Yazarlar Birliği PEN'de e, açık bir mektup yayınlamış. E, aralarında Orhan Pamuk, Elif Şafak, Can Dündar, Salman Rushdie, Hanan Elşey, Ahtan Suyev, Zamar Zaybek, Günter Gras gibi isimlerin de e, imzalarını taşıyan mektupta Twitter yasanın bir an önce kaldırılması çağrısı yapılmış. Twitter ve YouTube tamamıyla kapatılması iletişim özgürlüğüne karşı yapılan e, kabul edilemez bir saldırıdır denilmiş bu mektup içerisinde de evet bu Telekomünikasyon Yetişim bakanlığı Başkanlığı'nın Youtube'u hangi yasal yetkilerle kapatabildiği konusunda da analizler var onlara da değineceğiz önemli çünkü ve işte Türkiye'den Suriye topraklarına top atışı Reyhanlı'ya düşen Top değil, füzeden deniyor. Van'da Erdoğan'ın konuşmasından sonra olaylar çıkıyor. Şırnak, Silopi'de Molotov kokteyli saldırısı var. Yaralılar var. Bir polis, üç yaralı var. Kalbinden vurulup mucizevi bir şekilde kurtulanlar var Van'da. Muha Suriye'de muhaliflerin laski hedef aldıkları onlarca askerin öldürüldüğü duyuruluyor. Irak'tan da sayısız insanın öldürüldüğüne dair gene haberler var. Irak'tan milletvekili adayına suikast gerçekleştirdi ve 21 ölüden bahsediliyor. Suriye'den komşulara çocuk felci tehdidi var. ve Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamada 20 milyon kişinin Batı Afrika'da, Afrika'nın batısında açlık kriziyle Karşı karşıya olduğu gibi yeryüzün en korkutucu haberi var. Ukrayna sınırına askeri yığınak var ve bir evsiz insanın polis tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde idam edilmesi var. Tamamen bir infaz edilmesi aslında. İnfaz, ansız. evet. Hatta bir, bir, bir, yani idam derseniz biraz daha insaflı bir şekilde yaklaşmış olabilirsiniz bu olaya ama önce gaz bombasıyla sonra plastik mermilerle ardından da köpeklerle saldırıyorlar. ...evsiz bir adama... ...dağın tepesinde yürüyen evsiz bir adama... ...bunun hakkında da konuşuruz. Evet sen biraz önce şey dedin değil mi? Durumun ne kadar ciddi olduğunu... ...anlamak için başbakanın sesinden dinleyelim dedim. Emin misin başbakanın sesi olduğunda? Evet eminim. Bunları anlatalım! Bu persil vanya... için. Bakın bugün... YouTube'a yine bir şey düşündüler. Dışişleri Bakanlığı'nda ulusal güvenliğimizle ilgili Suriye'de Süleyman Şah saygı türbesiyle ilgili bir görüşme yapılıyor ve bu görüşmeyi bile YouTube'a düştü. Bu ahlaksızlıktır. Bu adiliktir. Bu alçaklıktır, bu namussuzluktur. Diyorum ya, bunların inine gireceğiz, inine. Ya ne olacak? Şu hale bak ya, bu kadar önemli bir görüşmeyi ortam dinlemesi yaparak sen kime servis yapıyorsun? Evet, dün iki ayrı miting yapan, mitinglerde de konuşan seçimlerle ilgili olarak Başbakan Erdoğan'ın sesinin kısık olduğu açıkça görülebiliyor. Evet. Tanınmaz halde Van'da sonra da Diyarbakır'da yaptığı konuşma. Bu bizim perdimiz Diyarbakır'da. Evet, Diyarbakır'da. Ne evet. kadar vahim olduğunu anladınız durumu galiba. Evet sesime kaybettim diyor peşinen özür diliyor evet. da. Özür dilemiyor da sesimi... Kusuruma bakmayın. Kusuruma bakmayın diyor. Ee, ve bugün de... Yoksa konuşmam. montaj olarak kullanılabilir biliyorsunuz. Başbakanın özür dilediğini gördünüz mü? sadece yıkan zamanla televizyonda ya da herhangi bir yerde. Son zamanlarda hiçbir zaman duymadım. Bir özür dilediğini düşünsenize. O özür diliyorum cümlesini alacak ondan sonra başka cümlelerine bir çok konu var o konu hakkında çeşitli montajlar yapılabilir başbakan böyle bir tuzağa düşer mi sizce? Ama bu sesle montaj yapılamaz o da ayrı bir, bir tarafı tabi bu hikayenin bu ses montaj ötesi bir ses evet şimdi bu mesele bir sızıntı oldu bir sızıntı oldu ama yani sızıntının içeriğinden bahsedemiyordur düğün kuralları gereğince ama arkasından çıkan analizlerden ve haberlerden bahsedebilmek belki mümkün olabilir. Durum şu devletin en üst kademesindeki insanlar yani genelkurmay başkanlığındaki insanlar, dışişleri bakanlığındaki insanlar, milli istihbarat teşkilatının en tepesindeki insanların yaptığı görüşme hatta çok yakın bir zaman içerisinde yaptıkları görüşme 2-3 gün oldu Yok 13 Mart tarihli kritik bir zirvenin ses kayıtları internette çok kısa süre içinde yayıldı yani herhalde milyonlarca insana ulaşmıştır evet internet kullanıcısı olup da dinlemeyen çok sayıda insan olduğunu zannetmiyorum 13, yani. gün, 13 gün önce yaptıkları bir görüşme evet 13 gün önce yaptıkları bir görüşme dinlenmiş ve bu e, internet sitelerinde de yer almış sosyal medyada da oldukça fazla tartışılan bir durum ortaya çıkmış içeriği de itibariyle ama bir yandan da baktığınız zaman başbakan ve iktidar partisinin ileri gelenleri bunu vatan hainiyle suçluyorlar ve bir savaş ilanı olarak gösteriyorlar ama ben o noktada bazı soru işaretlerine sahibim bir Mesela bir kime soru karşı? Var, evet. her şeyden önce kime karşı bir savaş ilanı bu yani şöyle kim? müsteşar sinirli oğlu bilgi için ha, Huber köşk, köşküne çağrılmış Abdullah Gül tarafından İstanbul'da ve radyo televizyon üst kurulu Rütük Yayın koy getiriyor ses kayıtlarına. Ankara Başsavcılığı da casusluk iddiasıyla soruşturma başlatıyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu bu Türkiye'ye açık bir savaş ilanı gereken cevabı görecekler. En ağır şekilde cezalandırılacaklar diyor. Ama kim sorusu açıkta gerçekten. Devlet çıplak diye vermiş Radikal Gazetesi. Dışişleri'ndeki çok gizli bir toplantının dinlendiği ortaya çıktı. Bakan Davutoğlu, MİT Müsteşarı Fidan, Dışişleri Müsteşarı Sinirlioğlu ve Orgeneral Gürel'in Süleyman Şah Türbesi için yaptıkları toplantının ses kaydı internete sızdı diyor. İşte Erdoğan'ın bu vatana ihanettir diyen Dışişleri Bakanı'nın ve savaş ilanıdır diyen Dışişleri Bakanı'na ilaveten Erdoğan da bu adiliktir, alçaklıktır diyen sesini yeni sesini verdik size yani bir kısmını dinlettik ahlaksızlıktır, adiliktir, alçaklıktır namussuzluktur dediğini e, Türkiye Cumhuriyeti'ne savaş ilanıdır diyor Davutoğlu Türkiye Cumhuriyeti'ne bu saldırı için gerekli tedbirler alınarak saldırıyı yapanlar en net tavrı göreceklerdir diyor burada amaç Türkiye'yi zaaf içinde göstermektir diyor Açık savaş ilanıdır diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekli cevabı verir demiş. Evet, galiba da gösterildi Türkiye'nin nasıl bir zaaf içerisinde olduğu. Bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra internet siteleri en büyük video paylaşım sitesi YouTube'a yasak getirildi. Engellendi mahkeme kararınca 4 saat içerisinde çıkan ardından da yayın yasakları gelmeye başladı. Konu tartışılamaz diye Rövete Televizyon Üst Kurulu'ndan. Bu zaafiyetin nasıl olduğu gayet net bir şekilde ortaya çıktı galiba. ...Davutoğlu'nun da dediği gibi... ...ya da bu şekilde mi konuşuyor... ...bunu demeye çalışıyor o kısımdan emin değilim... ...ben de değilim fakat yani şunlar var elimizde... ...Suriye toplantısının bu ses kayıtlarına... ...soruşturma yayınına yasak geldi... ...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı... ...internete düşen bu ses kaydının ardından... ...soruşturma başlatıyor... Ee, ...ve... ...hem onun arkasından da... ...Radyo Televizyon Üst Kurulu Rütük'te... ...ses kaydı ile ilgili haberler konusunda... ...yayın yasağı getiriyor... Başsavcılıkta re'sen soruşturma başlatıyor ses kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosu yönetecekmiş. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun açıklamasına göre ilgili kanunun ilgili maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu Düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda Başbakan veya görevlendireceği bakan geçici yayın yasağı getirebilir Hükmünün yer aldığı belirtilmiş Başbakan Yardımcısı Arınç imzasıyla 27 Mart'ta Rütük Başkanlığına gönderilen yazıyla Sosyal medyada yer alan Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı ve Askeri Yetkili Kişilerin Konuşması olarak iddia edilen ses kaydıyla ilgili geçici yayın yasağı getirilmesinin uygun olduğu bildirilmiştir diyor. Bu böyle. Youtube ayrı bir konu olarak geliyor. Yani sadece Türkiye'de izlenemiyor. Koyulduğu videolar ya da herhangi bir şekilde koyulan şeyler Türkiye toprakları içerisindeki internet bağlantısı üzerinden görülemiyor. Ama buradan 2-3 saat giderseniz araçla ya da 4-5 saat tam olarak bilmiyorum. Belki dinleyicilerimiz yardımcı olabilirler bu konuyla alakalı. Yunanistan'a çıktığınız zaman orada gayet rahat ve net bir şekilde bu videoyu izleyebiliyorsunuz. Bu konuda haber de yazabiliyorsunuz. Üzerine konuşabiliyorsunuz da. Ya da buradan Azerbaycan'a gidin, Öğren, Suriye'ye gidin. Oradaki internet üzerinden bunları görebilmek mümkün. Ama Türkiye'de, Türkiye sınırları içerisinde bunu tartışabilmek mümkün değil. Evet, çok... Tuhaf bir durum var. Saçma sapan bir durum var. Evet. Ayrıca da Türkiye içinde de milyonlarca kişinin izlemeye devam ettiğini tahmin etmek de güç değil. İşte o kısmını da anlamak biraz güç. Yani kapatılıyor. Youtube kapatıldı mesela. Daha önceki deneyimlerimiz de var. Hatta Allah'tan Youtube kapatıldığı zaman internete nasıl girilir diye bizzat başbakan tarafından ben giriyorum siz de girin şeklinde demeçler de verilmişti. İnsanlar girip izliyorlar. Ama bu yasak neden getiriliyor o kısmını hala anlamakta zorluk çekiyor. İşte ulusal güvenliği tehdit diyor mesela bir tanesi böyle telekomünikasyon iletişim başkanlığı YouTube'un idari kararla kapatılmasına ulusal güvenliğin birinci dereceden tehdit edilmesini, ulusal güvenliği birinci dereceden tehdit etmesini gerekçe gösteriyor. Yani sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın kapatılmasının ardından video paylaşım sitesi YouTube'da tip kararıyla Türkiye'den erişime kapatıldı. Tabii başka proxy yollarla e, vekaleten diyebileceğimiz çe çeşitli dolayımlı yollarla, dolaylı yollarla buna ulaşmak mümkün olduğunu e, Sağır Sultan bile biliyor. Evet. Herkes biliyor yani. YouTube'u engelleme gerekçesi işte ulusal güvenliği birinci dereceden tehdit deniyor. Mahkeme kararı olmadan sadece idari tedbirle alınıyor. Bu geniş çıkan değil. şeyle beraber işte. Dört saat içerisinde kapatılacaktı hmm. ve Cumhurbaşkanı'nın önüne gelip hemen imzalanmıştı ya o düzenlemeler. Kararda şu deniyor içerik olarak da Suriye'ye ilişkin operasyon ihtimallerinin konuşulduğu bunu doğrudan doğruya şeyden okuyorum. TİBİN kararından, e, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kararından, idari Tedbir kararından. Suriye ilişkin operasyon ihtimallerinin konuşulduğu ve Türkiye toprağı statüsünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin durumunun değerlendirildiği ses kaydının internete sızmasının ardından yapıyoruz diyorlar. İlginç bir şey, açıklama bölümünde itiraz et butonu da yer alıyormuş. İtiraz butonuna tıklandığı zaman unvan, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve açıklama bölümlerinin de doldurulması talep ediyormuş. Yani dolduruyorsun... 3G internet erişimi sağlayan GSM operatörleriyle internet erişim hizmeti veren TTNET ve SuperOnline gibi ISP şirketlerine de tebliğ edilmiş bu hizmeti veren şirketlere yasaklama kararı aşama aşamada uygulamaya konmuş dün gün içinde. Ee, daha önce şeyi de hatırlatalım. Başbakan Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programında ...Twitter'ın kapatılmasıyla ilgili bir soruya... ...bunların arkasında YouTube var... ...dediğini de hatırlatalım. YouTube'un arkasında da Google var. Evet, yani Facebook, Twitter... ...ve YouTube'un aile değerlerini... ...kökünden sarstığını da... ...iddia etmişti. Cumhuriyet Gazetesi... ...Türk... E, ...Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın... Tibin Suriye Haberini Kaldır... ...yazısına red cevabı vermiş. Evet, o da ilginç bir Evet... Yani özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve ekte yer verilen URL adreslerinde yer alan içeriklerin kaldırılması hususunda gereğini ivedilikle rica ederim diyor. Ha, bu daha önceki ses kayıtları galiba özel hayat dedikleri için. Yok. Bu konu özel hayata mı giriyor yapılan konusunda? İşte o da girmiyor diyor zaten gününç bir gerekçe demiş. Özel hayata girmiyor diyor Cumhuriyet gazetesi de. Ve şey demiş yani basın özgürlüğüne açıkça aykırı nitelikte ve hukuk ve yasa dışı bir girişimdir TİB'in bu sitemiz Cumhuriyet internet sitesinin içeriğinden yayının kaldırılmasına yönelik yazı yayının kaldırılması için senin sorduğuna da cevap var burada işte yasal kılıf olarak bula bula özel hayatın gizliliği gibi trajikomik bir gerekçe bulunması ise devlet kurumlarının içine düştüğü çaresizlik ve beceriksizliğin en açık kanıtıdır diyor. Başbakanın dediği gibi ne özeli genel genel bildiniz? gayet genel bir şey konuşuluyor burada. Evet üstelik daha biz bu yazıyı tartışırken demiş Cumhuriyet Gazetesi bu kez TİB'in YouTube erişimi engellediği bilgisinde geldi. Görünen o ki TİB yayın kuruluşlarıyla tek tek uğraşmak yerine Tırnak içinde sorunu kökten çözmeyi yeylemiş durumdadır. Ancak bu da Twitter engellemesi gibi hukuka aykırıdır ve kabul edilemez diyor. İşte kökten çözmek ne anlama geliyor ben onu hali anlayamıyorum. Yani kökten çözmek final noktasına galiba eline böyle makası alıp başbakan Erdoğan'ın internet kablolarını teker teker kesmeye çalışmasıyla olacak ama bu kökten bir çözüm olacak mıdır tekrardan şu andaki yapılanlar? Ondan pek emin değilim. Her şey herkes her şeyi görüyor galiba. Evet. Sadece ortada bir mizansan var, yasaklar var. O yasaklar doğrultusunda radyo-televizyon üst kurulunun ya da interneti bir şekilde proksisiz kullanan insanların Tibin. gerçekleştirmek zorunda kaldık. Evet. Tibine, daha doğrusu gerçekleştirmek zorunda kaldıkları bir tiyatral bir durum var ortada. Evet, trajikomedi. Evet, bunun e, Doğan Akın'ın bir şeyi var, analizi var. Hangi yasal yetkiyle YouTube'u kapatıldı diye ona da birazdan değinebiliriz. Son derece tuhaf ve grotesk durumlar yaşıyoruz. Buna başbakanın kısık sesiyle incelmiş... ...kastrato sesiyle konuşması da... ...bu durumu daha da grotesk hale getiriyor diyebiliriz. Açık That's all right. Elvis Presley'den That's All Right adlı parçayı çaldık. Çok meşhur bir parça bu. Elvis Presley'in de meşhur olmasında çok gün kazanmasında rol oynamıştı. Bunun yazarı aslında şarkıyı yazan Arthur Crudup'tı. Big Boy diye lakabı olan büyük çocuk Delta Blues şarkıcısı yazarı, şarkı yazarı ve hitaristi. Ve ta 1946'da yazdığı bu şarkı ile çok meşhur olmuştu. Elvis Presley'den başka pek çok sanatçı da, müzisyen de bunu seslendirmiştir. Biz Elvis Presley yorumunu çaldık ve Arthur Cradup'ın 1974'te bugün hayata veda edişini... ...69 yaşında veda edişini bu şekilde anmış olduk. Evet... Dış i̇şte, radyo 949. Şimdi ne konuşamıyoruz? E, Başbakan'ı tekrar dinleyelim mi? Dinleyelim. Bunlar anlatalım Bu perişan vayya. için. Bakın bugün loğtoman yine bir şey düşündüler Dışişleri Bakanlığı'nda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 Kısa bir 43. baskı çeviriceler üstler. Bir bakımı da e, yerinde bir karar olmuş olarak da görülebilir belki de Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun verdiği yayın yasağı. Çünkü şimdi düşündüm de eğer bu e, konuşmalar doğrudan verilseydi halkı askerlikten soğutmadan savaş çığırtkanlığı yapmaya kadar birçok konu e, televizyonlarda ve e, radyolarda tartışılıyor olacaktı. Bunun gibi şeylerin analize tabi tutulması, yoruma tabi tutulması, birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde e, en istemediğimiz noktalara çekebilirdi. Özellikle seçim atmosferinin ne kadar gergin olduğunu Türkiye'nin dört tarafından görebiliyorsunuz. O Çok kötü şeyler ortaya çıkabilirdi. İlk ürütük var. Böyle bir durum var. Ama size yazılı gazetelerinde yaptığı habercilik başarılarından da bahsetmem gerekiyor galiba. Mesela Yeni Şafak Gazetesi müthiş bir habercilik başarısına imza atmış. Tam... Dört kulak, burun ve boğaz uzmanını bulmuş ve hepsinden teker teker tavsiyeler almış Başbakan Erdoğan'ın ses sorunuyla alakalı. Kulak, bur, kulak, burun, boğaz uzmanlarının söylediğine göre birçok şey söylüyorlar. Bol bol su içmeli, ses tellerini kurutucu içeceklerden uzak durmalı. Ama ada çay içmeli, e, geri dönüşü var bu durumun. Bol bol su tüketmeli gibi, zencefilli çaylar içmeli gibi şeyler söylüyorlar. <gülüyor> Özür dilerim. Bal ve kaymak? Bal kaymaktan bahsedilmiyor. Onları gazeteciler söylüyor. E, ama şöyle bir durum var. Herkesin hemfikir olduğu, bütün görüşü alınan doktorların hemfikir olduğu bir durum var. Başbakan birazcık susmalı diyorlar. Hmm. Sesini dinlendirmeli. Hayır, olamaz. Biraz sesini dinlendirirse önümüzdeki seçimlerde de sesini daha efektif kullanabileceği gibi bir durum ortaya çıkabilir. Ya Düşünsenize Başbakan Erdoğan'ın sesinde böyle bir deformasyon olduğunu ve kalıcı olduğunu. Böyle şeyleri düşünmek bile istemiyorum. Bu arada şey... One minute mesela denildiği zaman düşünseniz oradaki yaratılan etkiyi. <gülüyor> <gülüyor> One minute. Evet mesela. Ondan sonra nasıl durur musunuz? One minute. Ne, böyle, ne istiyorsunuz diye bakarsınız daha bir kallavi bir şekilde gerçekleşmesi için bu diyaloğu biraz dinlenmesi ve biraz ağzını açmaması lazımmış başbakanın doktorlara göre evet doktorları dinlemeli. onun dışında Yeni Şafak ve diğer tanki basın vatana ihanet sloganında birleşmiş durumda sabah vatana ihanet sürmanşet manşet o hainlerin inine gireceğiz inine Tek var, tek tek ne var mı? Teknik bu. Yaz, yer kalmamış, sığmamış ikinci Çok büyük yazıyorlar bir de bu o yüzden. Akşam vatana ihanet. İn var mı? Yok. İnsiz. İnsiz İhanetin en adisi. Yeni şafak. Bu ihanet affedilmez. Türkiye alçakça ihanet manşetler bunlar fakat hainliği yapan ve şey kim YouTube demedik mi o ceza ona verildi yani bu bir ulusal güvenlik skandalıdır diyor zaman gazetesi manşetinden dinleyen de sızdıran da savaş misansini yapan da hesap versin diye de bir slogan atmış yani zaman gazetesi evet. altına evet. Suriye operasyonu ile ilgili ses kaydı gündemi sarstı diyor ve hakikaten çok ilginç bir sahne. Evet tanık aynı olumlu. aynı zamanda gazeteciler ve yazarlar vakfı tarafından yapılan bir açıklama da var. Bu açıklamada da kamuoyu son günlerde sunulan kasetleri hiçbir delil ortaya kormadan camiaya yani cemaate isnat etmek isnat etmek karalama kampanyasının uzantısı olup itibarsız bir kasetdir ve dine günü olduğu gibi hukuk endi yani suçtur açıklaması yapılmış. Onları da kabul etmiyorlar. Şimdi tabi bu yasaklarla ilgili olarak da şeyi söylemek lazım. Yani bir kere bu ihanet en kısa zamanda en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Türkiye'ye savaş ilan eden bu hainlerin kim olduğu açıklanmadığı ve bilinmediği bir yana bırakılacak olursa öbür taraftan bunun içeriğinin yasaklanması da yani bir haddim olmadan biraz Nasrettin Hoca türbesini hatırlatır bir durumda olduğunu söyleyelim yani internet üzerindeki sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından defalarca paylaşıldı ve paylaşılmaya da devam ediyor bunu görmek mümkün çünkü hiçbir şekilde ne youtube'un ne de twitter'ın twitter'ınki dokuzuncu gün bugün ki de ikinci gününe girmiş oluyoruz ya da işte 24 saat geçmedi daha fakat dünyadan da büyük tepkiler görmesine rağmen senin dediğin gibi bir kere coğrafi olarak hemen sınırların dışından rahatlıkla hiçbir kayıt kuyut olmadan incelenebileceği gibi Türkiye içinden de yasaklara rağmen herkesin izleyebileceği bir vaka. Öbür yandan daha da ilginç tarafı bugünkü gazeteleri açarsak mesela Cumhuriyet Gazetesi'nden herhangi bir örnek vermek için söylüyorum. Tarihi skandalin tam metni 12. sayfada diyor. Gazetelerde görebilmek mümkün Bütünüyle görebilmek mümkün. Süleyman Şah bombası manşetiyle verilmiş. Bombanın ne kadar isabetli bir metafor olduğu ayrıca tartışılabilir ama. Niye o zaman radyo ve televizyon sadece bu yasak? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, yani Cumhuriyet yasağı direndi diyor ve böylece... Interne, yok, Cumhuriyet'in internet sitesinde de var bu. Yasak değil. Ee, radyo ve televizyonlarda değil sadece. Yani kan lobisi toplantısı diye mesela karşı gazetesinden de okumak mümkün. hepsini içeriğine bakmak. Bir gün gazetesinde de bulmak mümkün. İçeriğini vermiyoruz ama yani isteyen bu gazeteleri herhangi bir şekilde parasını verip alır ya da internet sitelerine parasını vermeden girer ya da kendi gazetesini sabah gazetesini ya da akşam gazetesini günlük olarak aldığı gazete, hangi gazeteyse onu almak için gittiği zaman gazeteye alırken bu gözüne çarpar evet. yani böyle bir olay olmamış gibi de davranamaz kimse galiba eğer gerçekten gündemden haberdar olma gibi bir alışkanlığı varsa kişilerin evet, çok yani acayip bir durum var şimdi mesela hemen o zaman T24 yazıları Doğan Akın'ın yazısının analizine şöyle bir bakalım yani internet sitelerine tip yani Türk Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı hangi yasal yetkiyle YouTube'u kapatabildi başlıklı yazısında, analizinde şunu soruyor. İnternet sitelerine erişimin engellenmesi için artık yargı kararına bile ihtiyaç duyulmayan bir modele evrilmiş görünüyoruz. Bir başka deyişle demokratik bir hukuk devleti olup olmadığı bir yana kanun devleti olma noktasında bile duramayan bir Türkiye karşısındayız diyor. Yani bu şey toplantısına zirveden şok sızıntı meselesine hiç girmiyorum bile. Çünkü orada da devletim yani Dışişleri Bakanlığı'nın en korunaklı dinlemeye kapalı yerinde en üst düzey yetkililer tarafından yapılmış bir uluslararası toplantı çok vahim konuların tartışıldığı bir el alındığı bir toplantının dinlenebilmiş olması daki zafı evet hiç düşünmek bile yani bunu bunu söylemek lazım bu bir casusluk olayıdır gerçekten de yapılan, yapılan bir casusluk olayıdır alenen yapılan bir casusluk olayıdır ama şöyle şeyler takılıyor benim aklıma şimdi burada bu yapılmış ol, olduğuna göre yani artık bilindiğine göre böyle bir şeyin oldu bundan önceki toplantılar bundan önce alınan kararlar da aynı şekilde dinlenmiş olması gibi bir olasılık yok mu insanın karşısında hem de ne, ne, nasıl var? Yani bir de düşünülen paranoya gibi bir durum var. Şimdi bu toplantıya katılanlar ve başta başbakan olmak üzere bir ruh halini gözünüzün önüne getirmeye çalışın. En güvenli gördüğünüz yerlerden birinde bu şekilde bir dinlemeye tabi tutuyorsunuz. Kim bilir kendi evlerinizde, kendi odalarınızda otururken ne gibi dinlemeler ve izlemeleri tabi tutuluyorsunuz diye de düşünülüyordur muhtemelen. Yani çok büyük bir paranoya içerisinde olduklarını da tahmin ediyorum evet. normal olarak. Tabii tabii çok acayip. Telekomünikasyon yetişim başkanlığı kısa adıyla tip, YouTube'u hangi yasal yetkiye dayanarak kapattı? Yani yasaklayamayacağına dair idari kararla sayısız gerekçe var. Ama önce sorunun yanıtını kestirmeden verilecek bir konuşma var, onu verelim diyor Akın. Zira hiçbir çaba kayıtları ortaya çıkan o konuşma kadar Türkiye'de bu işlerin nasıl yürütüldüğünü artık nasıl yürütüldüğünü ortaya koyamaz. Bir başka kayıttan bahsediyor. Telefonun bir ucunda 17 Aralık operasyonu sonrası parlamento dışından İçişleri Bakanlığı'na atanan dönemin başbakanlık müsteşarı Ala, Efkan Ala öbür ucunda da TİB'in de bağlı bulunduğu Bilgi Teknolojileri İletişim Kurulu, Kurumu BTK Başkanı Tayfun Acarer var. Ala soruyor gazeteci Mehmet Baransu'ya ait Yeni Dönem adlı internet sitesini kapatın diyor. Acarer'de mahkeme kararı yok, suç duyurusu yapılması gerekir diyecek gibi oluyor ama aladan şu cevabı alıyor. Yapsınlar kardeşim mahkeme kararı, orada gizli belgeleri yayınlıyor. Bak rahat olun, idarenin önleme yetkisi vardır şey. Bundan hiç çekinmeyin, onu yapmayan savcı hakkında suç duyurusu olur. Suç üst halidir bu. Hoşuma gitmiyor, yayınlar eyvallah ama bu mahkeme kararlarını yayınlıyor. Bu gizli, buna siz müdahale etmezseniz suç. Adalet Bakanımız da oraya gidecek. Siz hiç merak etmeyin diyor. Ondan sonra bir itiraz bizi, yani bizim bu YouTube diye başlayan cümlesini de kesmiş. Hala Hacerer'in devletin en yüksek düzeyli bürokratı yani başbakanlık müsteşarı olarak bu ülkenin hukuk tarihine kendisini şu cümlelerle yazdırıyor. ilave ediyor diyor. Ya kardeşim biz yapa, yasa yapan yeriz. Gerekirse hangi yasa yapılıyorsa onu yapar Tizin yaptığınızı suç olmaktan çıkarırız. Koca yüzde elli almış partinin iradesini söylüyorum ben. Boş ver gerisini. Hiç önemli değil diyor. Bir de biplik bölüm var, onu atladım. Yani yasakların bile yasaklanabileceğinden bahsediyordu başbakan Erdoğan. Evet. Ve böylece yani. Tib YouTube'u hangi yasal yetkiyle kapattı sorusuna cevap arayan bir yazıda diyor bu konuşmayı hatırlatmaktan daha önemli bir vadimiz olamaz. Ama devam edelim. Tib'in resmi internet sitesinde sıkça sorulan sorular başlığı altında erişimin engellenmesi kararını kimler verebilir sorusuna şu cevabı vermişler. Cumhuriyet savcılıkları, ceza mahkemeleri ve başkanlığımız Erişimin engellenmesi kararı verebilir ancak başkanlığın bu kararı verebilmesi için internet sitesinin içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında olması gerekir. Yurt içi yayınlarda sadece çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçunda hakim onayına sunmak şartıyla başkanlık erişimin engellenmesi kararı verebilir. Yani yapamıyor. Peki bu, şimdi bu yasakta YouTube'u kapatan hangi gerekçe hangi yetki? Özel Çocukların cinsel istismarı, müstehcanlık veya senin de dediğin gibi özel hayatın ihlali. Kaldı ki bunun bile onaya verilmesi gerekiyor. O zaman bu bilgi doğruysa kararın Dışişleri Bakanı, Dışişleri Müsteşarı, MİT Müsteşarı ve Genelkurmay 2. Başkanı'nın katılımıyla yapılan ses kayıtlarının yayını üzerine alındığını düşünebiliriz ama... ...TİB'in yetkilerini düzenleyen yasada... ...bu yok, böyle bir yetki yok. Ulusal güvenliğin tehdit edilmesi... ...yetkisi yok yani. TİB'de yok bu. Ee, zaten Cumhuriyet gazetesine... ...gönderdiği yazıda anladık meseleyi. O zaman nasıl kapatıldı sorusu için... ...üç cevap diyor. Kısaca evet. özetleyelim... ...Twitter'da da... ...aynı şey yasaklandı ama... ...farklı olarak Twitter mahkeme kararları... gerekçe gösterilerek kapatıldı... O kararların da Twitter'ın tamamen kapatılması değil, şikayet konusu içeriklerin kaldırılması yönünde olduğuna ilişkin hiçbir haber ve yorum, de BTK tarafından da yalanlanmadı. Aksine mahkeme kararlarını uygulamadığı için tamamen erişime kapatıldığını duyurusu var BTK'nın. Ama yasada idareye tanınmış böyle bir yetki de yok. Yok böyle bir yetki yani. Yani yasanın 2007'den beri yürürlükteki hükümlerinde de Şubat ayında eklenen maddelerde de mahkeme kararlarına uyulması durumunda idareye doğrudan site kapatma etkisi veren bir düzenleme yok. Dolayısıyla hangi yetkiye dayandı, hangi yasal yetkisini doğru yorumlayarak Twitter ve YouTube'u kapattı bilinmiyor. Ama üç konu söyleyebiliriz. Neye dayanarak siteleri kapattı sorusuna üç cevap verebiliriz diyor Akın. 1. bir. Başbakan Tayyip Erdoğan Twitter'ın kökünü kazıyacağız. Twitter'ın arkasında YouTube var. Bu Twitter, bu YouTube, bu Facebook aileleri kökünden sarstı var. Bir, ikincisi İçişleri Bakanı Ala'nın kapatın siteyi gerekirse yasa yapar sizin yaptığınızı suç olmaktan çıkarırız lafı var. İki, ve internet yasasına eklenen son değişiklik var son dakika değişikliği. Tip başkanının işlediği suçlar hakkında cezai soruşturma yapılması ilgili bakanın yani hükümetin tip çalışanları hakkında cezai soruşturma yapılması tip başkanının iznine bağlıdır cümlesi var. Böyle bir artık hukuk değil kanun devleti dahi olamadığını gösteren önemli bir analizi var hukuksuzluğun üst düzey. Onun için de işte 1980'lüler geliyor evet, Yani devamı nasıl olacak ben onu merak ediyorum. Pazar günü seçim olacak, seçimden sonra gündem nasıl gerçek kendi halinde mi devam edecek, geçtiğimiz günlere mi devam edeceğiz, yoksa bu son gerginliklerle beraber aynı hızla devam edecek, hep beraber göreceğiz. Ama yani şey de şey de merak ediyorum açıkçası. Mesela pazar günü seçim olmasaydı. Bu gibi tartışmalarda aynı şekilde aynı refleksler gösterilebilir miydi diye de düşünüyorum. İçin içerisinde bu seçim tarafı da elbette vardır. Herkesin bunun kafasının bir köşesinde sakladığından eminim. Ama bir yandan da baktığınız zaman bu seçimler olmasaydı ne gibi bir gündem ortaya çıkardı gerçekten merak ediyorum. Tam seçimler bitti seçimlerden sonra ne olacak? Aynı şekilde her çıkan tapa sonrasında Twitter ve Facebook, kapatıl Facebook kapatılma henüz ya Twitter ve YouTube kapatılması gibi bir durum söz konusu olacak. Mesela YouTube'un veya e, Twitter'ın rakipleri var. Bu rakiplerin koydukları bu şekilde videolarla beraber ya da bu şekilde yapabilecekleri çeşitli manipülatif yayınlarla beraber montaj, şantaj deniyor ya. Yani onlarla beraber yapılabilecek e, çeşitli manevralarla bu sitelerin kapatılması gibi bir durumdan mı bahsedeceğiz önümüzdeki yıllarda? Aylarda, günlerde ya da? Çok büyük bir uluslararası... Problemle de karşı karşıya Karanlık kalacaklar. Karanlık günlerinizi bekliyor gibi geliyor. Yani her açıdan gerek Avrupa Birliği, gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerekse Birleşmiş Milletler bu konularda uyarılar yaptılar. Ve bu, bunun böyle bu yasaklarla devam ettirilemeyeceğine dair çok ciddi Türkiye'nin içine düştüğü büyük bir yalnızlık, büyük bir şaşkınlık hali var. Yani kendi kalbinin, beyninin dinlendiği. Ve bir takım hayali düşmanlara saldırıların bulunduğu bir gölge bokslu evet. yapıldı. Ama ortalıkta gerçek hayatların söz konusu olduğu bir şey. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı da Suriye'de Birleşmiş Milletler tutumu son derece açık diyor. Yani ses kaydındaki iddialara bunlara giremiyoruz ama cevaben herkes biliyor ki demiş Birleşmiş Milletler olarak biz Suriye'de her türlü silahlandırmaya karşıyız. ...Türkiye'de uzak durmalı demiş. Özellikle de bölge ülkelerinin Suriye'de tarafları silahlandırmadan uzak olmalı demiş. Ee, Twitter yasağı üzerine de, YouTube yasa üzerine de cevabımız Twitter gibi aynı olacaktır demiş. Ve Türkiye'yi sert bir dille eleştiren bir açıklama yapmıştı zaten Rupert Colville. Evet, Twitter'a erişimin... E, Tib tarafından Türkiye'nin uluslararası insan hakları yükümlülükleriyle uyuşmayacak şekilde engellenmesinden endişeliyiz demişti. Normal çünkü Birleşmiş Milletler'in de hakkın en yakın örneklerden bir tanesi Üstün Mubarek geliyordur. 2011 senesinde e, yani uluslararası insan hakları ki... standartlarıyla uyumlu hale getirin ve hemen getirin diyorlar. Yani aykırı diyorlar. Avrupa Birliği bir şey zaten var. Türkiye'deki yetkililer ifade hürriyetine baskıyı nerede sondu, son, sona erdirecekler demiş Martin Schulz da. Avrupa Parlamentosu Başkanı, Stefan Süle de, Füle de Genişleme ve Avrupa Komşuluk Siyasetinden sorumlu YouTube yasanı benzer şeylerle eleştiriyor. Bu süreç nerede nihayetlenecek? Haber paylaşılma hürriyetine saygı gösterilmeli, kısıtlamalar orantılı olmalı demiş... ...çok 17 Aralık'tan bu yana ağır şekilde eleştirmeye devam ediyor. Ee, en ağırlarından biri de Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelmiş. Yani... <gülüyor> ...Agit'e Agit götürmüş meseleyi Daniel Baer... ...Agit nezdindeki daimi temsilcisi Amerika'nın. Viyana'da tüm Agit üyesi ülkelerin dün yani... ...büyükelçilerin katıldığı toplantıda bir konuşma yapmış... Türk hükümetinin Twitter gibi sosyal medya sitelerine erişimi yasaklamasından endişe duymaktadır diyorlar. Türk hükümeti mahkeme kararlarına uysun, başka kısıtlama koymayın diyor ve daha gelirken YouTube yasağı bunun üstüne geliyor. Yani biraz grotesk bir komedi hakikaten. Mübarek şu şekilde anmıştım. Mesela Abdullah Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2011 senesinde yaptığı bir açıklama vardı. Cumhurbaşkanı Gül... Bu tarz uygulamaların totaliter yönetimlerde ve Mısır'da diktatör Hüsnü Mübarek döneminde deneldiğini ve özellikle sosyal medyada sosyal medyanın kısıtlanamayacağını 5 Mart 2011'de ifade etmişti. Şey diyordu orada. Mesela 5 Mart 2011'de gönderdiği bir tweetinde Mısırlı gençler sosyal medyanın gücünü o kadar etkin kullanmışlardı ki eski yöneticilerin tedbir almasına bile fırsat kalmamıştı diyor. İletişim teknolojisine eriştiği bu güç karşısında hiçbir kapalı rejimin uzun vadede ayakta kalması mümkün değildi diyor. Zaten nihayetinde interneti kesmişti üstü mübarek ve insanlar da interneti kesildiği zaman sokağa çıkıp tatil meydanında buluşmuşlardı. Anlatılan hikaye zaten biliyorsunuz bundan sonraki. Evet, çok çok ağır durumlar var. Birkaç haberle de bitirelim bu saati ve bu şeyi. Evet, birinci saatini ve Açık Gazete'nin de ana bölümünü. Şunu da söyleyeyim, ben girişte yanlış bir açıklama yapmıştım. Bu ayın son Açık Gazete'si diye girişte söylemiştim. Can'ın uyarısıyla hemen düzeltiyorum. Seçimlerden sonra Seçimlerden sonra buradayız, sonra buradayız gene. 31'inde Pazartesi günü konuşacağız şeyi de söyleyeyim birkaç ilave var bir kere çok hiç yabana atılmayacak önemli bir haber var taraf gazetesinde Niğde'de bir polis bir jandarma ve bir vatandaşı öldüren teröristlerin Türkiye'ye girişlerinin MIT'e Milli İstihbarat Teşkilatı'na bildirildiği ortaya çıkmış MIT bunu jandarma ve polisle paylaşmamış çok mu meşgullermiş Bilmiyorum ama bu son derece ağır bir sorumluluk yüklüyor tabii. Çünkü IŞİD militanı, el kaide bağlantılı deniyor ama o da belli değil. Can'ın sürekli, Can Tombil'in söylediği gibi. Bu üç kişi 2013'te vizeyle girmiş Türkiye'ye. Ve bu tarihte bilgi vermişler Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Pasaportunu taşıdığı ülkeler geçen hafta yapılan saldırıdan sonra ilgili ülkelerle temas kurmuş emniyet polis ve 3 kişiye ait bilgilerin bir yıl önce MIT'e verilmiş olduğunu tespit etmiş bir yıl önce. İşin kötü tarafı şu eğer zaten böyle bir şey biliniyorsa ve olan bir şey olarak karşılandıysa bu gibi gelen çok fazla işit militanının Türkiye içerisinde olduğu gibi bir korkuya kapılabilmek gayet normal. Evet, bu şekilde Eğer normal bir şeyse bu, uyarıda yani... bulunulmayacak bir durumsa bu kadar fazla giriş çıkış sağlanıyorsa bu insanların Suriye ve Türkiye üzerinden bir bu iki ülkeye giriş çıkışları daha çok fazla bu insanlarla karşı karşıya kalmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Dahası da var Mehmet. Berat sunu yazısı bu bugünkü tarafta dahası da var dediğini daha da pekiştiren bir şey. Bu bilgiyi paylaşmadığı gibi MİT daha önce de emniyete yazı göndermiş. Yazışmalarda El Kaide için çatışma bölgesiyle irtibatlı gruplar diyor. Bağlantılı yani. Hizbullah içinde ilim grubu ifadelerini kullanmış. Yani bunları kullanacaksınız demiş. Vizeleri bittiği halde de Türkiye'de kalmışlar. Bu üç kişi insanları öldürüp hatta bu benim için bir arzdır demişti galiba değil mi? Evet. Günah olmak şöyle dursun. Kıvanç duyuyordu dini bakımdan öldürme, jandarma öldürmek bir sevaptır demişti. Bu insanların vizeleri bittiği halde Türkiye'de nasıl kaldıkları da ayrıca inceleniyormuş. Dahası da dahası da var. ...Türkiye'nin güney illerinden birinde... ...üç teröristin askeri eğitim... ...almış olduğu iddialar arasında... ...bazı yardım dernekleri tarafından... ...saklandıkları tahmin ediliyor diye... ...çok ağır bir haber var... ...çok önemli yani... ...bir bu... ...Suriye sınırının gittikçe ısındığı haberi de... ...ikincisi önemli... ...yani füze düşmesi... 10 metre derinliğinde bir krater, bir çukur açması... ...vaziyeti var... Belki gün düşen füzenin Yayladağ ilçesindeki boş araziye top mermisi. Ama top mermisi değil deniyor sonra, yaralanan yok deniyor neyse ki. Bir başka önemli haber var. Kılıçdaroğlu'na göre, Cumhuriyet Halk Partisi lideri, bir kaset daha varmış. Erdoğan'ın yayımlattığı ileri sürülen Baykal Deniz Baykal'ın eski Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı, Deniz Baykal'ın görüntü kayıtları dışında elinde farklı ses kayıtlarıyla başka bir kişiye ait kaset olduğunu da söylemiş ve gözlüklerini takıp bakıyor. O esnada ettiği sözler de var, başka ses kayıtları, başka bir kişinin de kaseti var, onu da izlemiş demiş. Bunu da Kılıçdaroğlu'nu izlemiş. Evet. Yani Baykal izleyen, Erdoğan'ı izleyen Kılıçdaroğlu. Evet, aynen böyle. Ya dün televizyon de televizyonda o zaman Baykal'ı izleyen, Erdoğan'ı izleyen, Kılıçdaroğlu'nu izleyen insanlar olarak da televizyon karşısında yerimizi aldık. Evet, bizi de izleyenler var. Ama... O burası kesin canım. Yani... Dinleyenler olabilir bizi de yani, dinleniyor olabiliriz. Her gün ufak ufak hatırlatıyorsunuz elinizdeki kitaptan, o konuda kimsenin bir şüphesi yok artık. Evet. İzleniyoruz. Bir de Deniz Baykal'ın kendisi de iddiaların, muhatabın Erdoğan olduğunu söylemiş. Hiçbir kasetteki gizli şeylerin örtbas edilemeyeceğini söylemiş. Önemli yani bunlar devlet sırrı filan olamaz demiş. Bir başka şey de kasetlerle ilgili istifa eden milletvekilleri hakkında montaj kasetler hazırlandığı iddiası muhalif vekillere gözdağı olarak ve nitelenmiş İdris Naim Şahin. Benim türkü söylediğim kasetlerim var demiş. Yok ben şey yapamıyorum, alamıyorum artık. Bir doldum yani o şey İçişleri bakın iki yaptığı demetleri doyulmuş olduğum için herhangi bir tebessüm edecek halim de kalmadı. Kalmadı. Şahin'in verdiği demeçleri. Bu, kullandığımız gaz bombaları organiktir dediği zamanlardan kaldığı için onun arkası, imajı kafamda. Artık bu tip espiritüel şeyler artık güldürmüyor. Kusura bakılmasın. Ertuğrul Günay da şey demiş Türkiye Cumhuriyeti bu kadar ağır bir kriz yaşamadı bu kayıtların gerçekten düzmece olduğu konusunda bizi ve dünyayı da ikna etmediler çünkü burada çok ciddi bir uluslararası krizin işaretleri var diye önemli bir uyarıda bulunmuş o da ee, ve son olarak da gazetelerde bu, yer almıştım masanın önceki akşam ani bir şekilde e, hizmet hareketiyle bağlantılı olduğu söylenen kaynak holdingin 17 Aralık öncesi Maliye tarafından denetlendiğini denetlendiğine dair bir haber vardı. Sorun çıkmaması nedeniyle tebrik edildiği ortaya çıkmış. Yani önce tebrik etmişler sonra baskın yapmışlar. Acaba Öyle. burada bir çifte standart olabilir mi diye insanın aklına geliyor nedense. Çifte? Çift. Ulaştırma Eski Bakanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binayı Yıldırım'ın da denizcilikle de uğraşıyor malum. Çocuklarına ait 30 gemi ve 17 denizcilik şirketi olduğu ortaya çıkmış yerli. Bu kadar yani fazla gemisiz yormuş. olması yormaz mı insanı? 30 geminiz var. Düşünsenize 30 gemi, 30 ayrı şey. Sorumluluk, 30 ayrı o, 30 Dota. gemi bir kişiye ait. Bir, bir kişiye mi ait? Evet. 30'da bir, bir kişiye ait. Bir çocuğuna galiba. Ya yani iyi bilmiyorum şimdi uydurmayayım ama 17 ayrı şirket değil Bunun Çok yönetim. kolay değil yani gerçekten Allah kolaylık versin Binali Yıldırım'a. 17 ayrı denizcilik şirketi düşünün bunların rotaları var gidiş yerleri var oldukça zor ilgilenmesi gerçekten zor. Bunlardan nasıl vakit bulup peki şey başkanlık belediye başkanlığı gibi bir durum söz konusu olacak. Onları YouTube üzerinden ayrı izliyor. Ha, o zaman tamam ama kapatılmamasına dikkat etmesi lazım. dikkatli olsun. Başbakan nasılsın o biliyor nasıl girileceğini YouTube'a. Tabii. Peki bitirdik. Açık, Açık gazete. gazete. Seyyare sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin Merhaba, günaydın Günaydın, merhaba Bizim sesimiz çıkıyor sesiniz çıkıyor ve üstelik de kısılmamış şekilde evet. çıkıyor Ömer Bey. Tam tersi daha bir derinleşmiş böyle. Daha vudileşti işte, evet. Evet. Günün anlam ve ehemmiyetine uygun biçimde. Biz bile öngöremiyorduk bu kadar Türkiye'nin bu hallere geleceğini. Evet. Yani hakikaten grotesk bir Dram mı nedir ne desem bilemiyorum yani. Ya yani Yunan tragedileri falan şey kaldı zaten hani son derece <gülüyor> ağırbaşlı ve zavallı böyle şey hani fazla bir trajedi de yaşamamışlar <gülüyor> gibi o trajedilerde insan öyle düşünmeden edemiyor. İnsan gerçekten hayret ediyor <gülüyor> bu durumda. Evet yani <gülüyor> senin de dünkü taraftaki yazında dün müydü? Evet. Evet. Yani bu bir seçime nasıl uyanıl uyanılacağı konusu seçimden sonrasında nasıl bir Türkiye'ye uyanılacağı konusu çok tabi düşündürücü bir şey. Evet ha hala bir kere hani seçimi <gülüyor> gerçekleştirebiliyorsak bu başlamışına bir başarı olacak ve seçimde hani sonuçların ötesinde tabii herkes sonuçları meraklı bekliyor olacak vesaire ama sandık güvenliği de ilk defa bu kadar gündeme geldi ve belki de insanlar ilk defa bu kadar bilinçli de oy kullanıyorlar iyi tarafından bakarsak hala iyi bir taraf bulabiliyorum gördüğünüz evet. gibi e, yok <gülüyor> ayrıca rağmen. çok aslında birkaç tane birden fazla e, olumlu pozitif taraf var biz son e, belki gün ve dün yaptığımız iki söyleşi vardı. Son derece e, umut vericiydi aslında. Bir tanesi işte bu e, sandık başındayız grubu, oy ve ötesi. Yani kendi oyuna, geleceğine sahip çıkan e, özellikle genç ve kadınların çoğunlukta olduğu insanların müzisyen Selengül'ü de e, konuk, evet. konuk ettik. Son evet. derece iyi. E, Sahip çıkıyorlar demokrasiye yani. Bana. Evet takip ettim ve çok da hoşuma gitti. Yani e, bizim o, o yaşlarda benim yani e, benim e, jenerasyonumun yapmadığı bir heyecanla hevesle gençlerin ilgileniyor olması. E, yani oy vermekle bu kadar ilgilenince bunun arkasından politika da gelir. Ve e, politikanın e, hep değişimi değişmesinden değişmesi gereğinden bahsediyoruz. Gerçek değişim de bu şekilde geliyor olacak. Aslında. Evet, aynen öyle. Doğrudan demiyoruz. Partiler aslında sistem partisi. Seyistler. Bütün partiler ana akım medyaya oynuyorlar ve işte orada gözükmek, orada işte reklamlarıyla yer almak. Bunda hiçbir istisna yok. Kimse kusura bakmasın yani. Dolayısıyla meclisteki bütün partiler böyle temsil edilen. Onun onun için sistem dışı bir ek, bir hadi eksen kayması gerçekleşebilecekse o da aslında gel partilerden dolayı, değil, gençlerden dolayı bence oluyor. Evet, yeni olacak. kuşak geleceğine yeni sahip çıkıyor. Yani yüzde 65'inin kadın olduğunu söyledi bu temiz seçim platformu ıı, raporlamak vesaire üzerine. Evet. Ee, Selengül'ün. Ve şey de değil, insanlar hemen evi yanı başlarındaki yerlere gitmiyorlar. Benim bir arkadaşım, burada gönüllü olan bir arkadaşım evinden çok uzak. mesela Sultanbeyli'ne gitmiş, orada sandık görevlisi olmak istediğini söylemiş ve Sultanbeyli'de şimdi sandık görevlisi olacak. çok yakınlarımızda da var. Benim, evet. Aile içinden de Fatih'e falan gidecek ömründe çok az yolunun düştüğü yerde sandık müşahidi olan insan Onları da tanıyorum ben. Bu bir ikincisi dün de e, çok e, önemliydi yani. E, İstanbul Hepimizin girişiminin işte bu e, İstanbul Sözleşmesi kavramı tam bir katılımcılık ve şeffaflık örneği olarak çıkıyordu ve orada da günün sözü olacak değerli Çok hoş bir şey de söylediler mesela Zeynep Başar e, aktif vatandaş olmanın tadından bahsetti. İşte, evet. işte bunlar tabi İkin övür tarafı yani o pozitif ve umut verici mücadele tarafı ve bu seçimler daha başlangıç dediler yani. Evet Haziran ayından beri anlatılan hikayenin bir devamı bu aslında. O şekilde demek mümkün yani zaten hani e, gezinin e, bir siyasi temsiliyetin ne oldu vesaire falan hep dendi e, bu sorgulandı işte bir siyasi bir, şey, bir çıkış e, yapılmadı e, olmadığını e, bunun aslında siyasi de etkisi yok gibi tartışmalar yapıldı ve iş öyle değil işte yani bir o çatlama yaratınca ondan çok farklı şeyler çıkabiliyor ve bence bunun herhangi bir parti tarafından e, sahiplenilmemesi de lazım mevven sahip ilenildiğinde de çok doğru bulamıyorum yani orada olan milletvekilleri vardı çok büyük mücadele veren milletvekilleri vardı ee, hani ben onları e, bir kenara atıyorum ve aslında onlar da aslında medyada hiç e, fazla da gözükmedi bu isimlerin ne yaptıkları medyada öyle. gözüken e, aslında hiçbir şey yapmayan oluyor ben buna inanıyorum yani medyanın ana akım medyanın Türkiye'de öyle bir özelliği var e, bir insan gözükmüyorsa siyaseten az gözüküyorsa bilin ki iyi şeyler yapıyorlar <gülüyor> sözümüz med. Medyadan dışarı diyelim meclisten Siz, gibi. medyadan dışarı ve e, özellikle benim hani tavsiye ettiğim bir şey var. E, siyaseten eğer milletvekilinizin ne yaptığını, e, bölgenizin milletvekili, oy verdiğiniz partinin milletvekillerinin ne yaptığını merak ediyorsanız medyaya bakmayın. Kesinlikle bizi çok yanıltıyor bu. Çok konuşan e, milletvekillerini hep göz önünde görüyoruz. Halbuki meclisin sayfasını açıp da milletvekillerinin verdiği soru önergeleri kanun teklifi bunları inceleyin. Ne yapmış o milletvekili? Hangi konuşmaları yapmış mecliste? Meclis çünkü çok büyük bir araç aslında. Olması gerekiyor. Gerçi çok büyük bir adet aslında işte bu torba yasalar bilmem neydi falan bir peyakkuz altında işlevsizleştirildi. Ee, ama işlevini görüyor olması için milletvekilliğinin ve meclisin çaba gösterenler de var. Onlar kimler? İşte, e, bunu birazcık da bizim seçmen olarak e, e, eşeleyip bulmamız gerekiyor. Ve şimdi yerel seçimlerde de yapılabilecek bir şey var. Aday olanlara gidin bakın e, milletvekili olanlarının meclise ne yaptığını. Evet, bu meclis, meclis, meclis konusunu e, gündeme getirdiğin çok iyi oldu. Bir de şey... Kaç defa söyleme fırsatımız oldu ama bir kez daha tekrarlayalım. Özellikle dört yolsuzlukla suçlanan dört milletvekili hakkındaki soruşturma fezlekelerinin mecliste tek görülmesi, öncelikle görülmesi gereken asıl merkezde ayın oyunlarla tabir caizse eğer, düpedüz bir takım başkanlık sıralarının değiştirilerek falan usulü işlemlerle komisyona havale edilmesi oldu. Ve me meclis divi de çalışmıyordu. İnsanlar da göremiyordu bunu aynı zamanda. Evet. Neler tartışıldı. İşte orada bir tek Melda Unur'un bir kendi kişisel girişimiyle çok önemli bir şey yaptı, çaba yaptı, çaba harcadı insanlara gösterebilmek. Çok da zor bir şey değildi aslında yaptı yani kimsenin aklına gelmemiş bir şeydi yani Gezi'de bunu çok net bir şekilde görebildik ama meclis içerisinde kimsenin aklına gelmemiş bir şeydi. Yine genç milletvekillerinden Melda Onur böyle bir harekette bulundu. Kendi cep telefonu, tablet e, aygıt akıllı cihazıyla beraber oradan yayın yaptı ve neyin neler döndüğünü, ne konuşulduğunu teker teker gösterdi konuşur evet. röportajlar yaparak ufak kişi röportajlar yaparak. Kürsüyü evet. de işgal ettiler yani çoğunluk İyipti. milletvekilleri. E, buna karşılık muhalefet e, gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerek BDP, HDP ve MHP. ...hiçbiri... ...bu meclisteki... Bunu, ...bunu meclisi kullanmayı... ...başaramadı mesela... ...komisyonu havale edilmesine... bilirlerdi oradan... ...meclis bah bahçesini kullanabilirlerdi... ...ya da kızılar Meydanı... ...ne olurdu ki ne yapılabilirdi... ...bu korkunç rüşvet... ...hırsızlık ve yolsuzluk meselesini... ...meclisten başka nerede konuşacağız yani... ...zaten konuşulacak ...kesinlikle ya %100... ...zaten... E yani aslında e, siyaseten yapılabilecek yani e, sallayacak çok şey var. Fakat e, dediğim gibi ana akıma e, teslim olmak e, feci bir e, özellik. E, bunu bütün partiler yapıyorlar gerçekten. En azından e, yapmıyorum veya ben ben işte şeyim e, sistem dışı bir partiyim falan filan diyenleri ben daha çok sıkıntılı bir durumda görüyorum. Çünkü ne olduklarını inkar ediyorlar. Yani bugün eğer bir parti büyük haber kanallarına bütün bu skandallardan falan sonra ilan veriyorsa hala Akif Bekik gibi insanların mesela programlarına çıkılıyorsa o zaman sistem partisinizdir kusura bakmayın. Ben burada biraz bu... bu, bu Ters e, konuşuyorum ve belki bazı insanların doşuna gitmez ama e, maalesef bu böyle. Şimdi iyi taraflardan biz kere bakmaya çalışırsak, bir evet. e, gene işte bu e, seçimle ilgili çalışmalar yapan bir e, dernekte de eşit haklar için izleme derneği, 2011 yılında işte Elçilikler seçimlerde ilk defa e, bir e, seçim gözlem e, çalışması yaptılar. Ee, ve 46 sivil toplum örgütünün e, e, katılımıyla oldu onların çalışması ve bağımsız seçim gözlemi çalışması raporu yayınladılar. Eşit Haklar Org'dan e, internette <gülüyor> hala internete erişebiliyorsanız e, e, e, hala internet bağlantısı varsa. Ne, i̇şin şaka tarafı en azından şimdi o var ama yani her anne gider ne kalır bilemiyorum artık. Ee, neyse eşit taklar orgdan bu ıı, seçim raporuna ıı, erişebilirsiniz. Yani, o, aslında bu seçim raporunun enteresan tarafı bence hani şimdiye kadar ıı, Türkiye'de hep ıı, sandık yani bir şekilde ıı, garanti görülen banko görülen bir şeydi yani ıı, seçimleri yapıyoruz ve bu seçimler ıı, üç aşağı beş yukarı adil seçimler sonuçlarından kimse şüphe etmiyor vesaire ama burada işte görüyorsunuz ki bu raporun da verdiği ipuçları var o kadar çok şey aslında yerin yılında gitmiyor ki sandıkla ilgili umarım yani şimdi ortaya çıkan bu hassasiyetlerle bir kısmı çözülür ve yeni yapacakları bu seçimlerle ilgili yayınlayacakları daha sonra yayınlayacakları raporda bir iyileşmeden bahsederler umarım <gülüyor> Ama e, o kadar çok şey var ki yani insan, e, engellilerin sandığa erişiminden tutun işte toplu oy verdirme baskıyla oy verdirtmeye vesaire yani e, çok aslında e, hani sandık demokrasisi falan deniyor Türkiye için ama o sandık da çok sorunlu kendi içinde. Ola gelmiş işte bugüne kadar e, insanlar hani gerçekten nereden ne hangi özgür iradeyle oy verebiliyorlar nasıl baskılar var neler var vesaire hani bu, bu bu konuların üstüne eğilip e, çok da düşünülüyor olması lazım. Yani bu bu bu seçim bir başlangıç olur diye umut ediyorum. Çünkü eşit haklar bu işi yapmaya başladığında birazcık da e, 2011 seçimlerinde işte e, diyar yani hani ne, ne gerek var gibi bir durum bir yorumla karşılaştılar çünkü işte nedir yani Türkiye'de seçimler adil oluyor yapılıyor zaten hani ne, neyi izleyeceksin ne var bu konuyla ilgili diye ama çok da iyi bir konuya aslında el attıkları şimdi ortaya çıkıyor o, o yüzden bu, bu daha başlangıç evet bunu açıkça konuk ettiğimiz insanlarda gerek şeyden Sandık başındayız ve oy ve ötesi konusunda gelip burada konuşan insanlar İstanbul hepimizin girişimi için konuşanlar da açıkça söyledi. Bu daha başlangıç ve bundan sonra daha çok daha ciddi bir şekilde demokratimizin geliştirilmesine hizmet vermek kararında herkes. Çok ilginç yani 17 ya 33 bin kişiye ulaşmaları isteniyordu ve bizim konuştuğumuz sırada 27 bin civarında insan toplamışlardı. Daha eksikleri vardı bu sandık başı için. Fakat hala çağrı için zaman vardı ve sonra bizde programlarda o günde de yaptılan programlardan sonra da 2000 daha arttığını da büyük bir keyifle müşahede ettim ben şahsen mesela internet üzerinden izleyince. Evet. Evet. Şimdi bu şeyde bu seçimleri diyelim ki atlattık gayet hani güzel bir şekilde evet. seçimler yapıldı edildi büyük bir hassasiyetle ve büyük suçlamalar sonucu artık değiştirecekten ne bir takım bir şeyler dönmedi ortalıkta iddia edildiği gibi vesaire peki sonuçlar nasıl olacak nasıl bir 31 Mart sabahına uyanıyor olacağız işte o konuyu da birazcık kafa yordum tabi ki İstanbul Ankara en çok dikkat çeken şehirler Önce üstüne konuşulan şehirler ama onun dışında bazı yerlerdeki sonuçlar da çok önemli Türkiye siyasetini bence şekillendirecek sonuçlar işte Erzurum mesela çok önemli Adana çok önemli oralarda MHP güçlü gidiyor ee, ve hani or orada MHP'nin kazanıyor olmasıyla e, milliyetçilik önümüzdeki yıllarda bence çok konuşacağımız bir konu. 2015 geliyor. 2015'te de işte soykırım konusuyla ilgili e, Türkiye tabii ki klasik devlet politikalarıyla e, konuya hazırlandım. E, Başbakanlık da konuyla ilgilenen e, ve onun dışında diğer e, bakanlıklarda da vesaire genel bürokraside diyelim. Ve e, son derece işte aslında soykırıma uğrayan e, Türkiye'deki e, bugün işte bizim e, Türkiye'deki insanların bedelleridir Falan filan gibi. E, bir e, hani asıl Türkler e, mağdurdur gibi tezlerle işte ortaya yine çıkacaklar. Bunu zaten çıkılması için de çaba yani bir, birkaç yıldır sarf ediliyor. 2015 ayrıca bu, önümüzdeki işte 2014'ten 2015'e geçerken barış sürecinde yapılmayanların birikenlerin kapıda birikenlerin maalesef sorun yaratacağı da bir dönem olabilir. Onun için işte mehappenin alacağı bütün Türkiye genelindeki sonuçları ve özellikle Adana ve Erzurum'da e, iddialı oldukları yerler olduğu için sonuçları ben önemsiyorum. Keza e, Urfa çok önemli. Urfa'nın önemli olması da e, hani ben e, gene biraz iddialı bir laf gibi gelebilir ama e, özelliklerin haritasının çizileceği bir seçim olduğunu söylemiştim. Maalesef özellikle tek taraflı olarak Türkiye'de artık sadece e, Güney Doğu ve işte doğudaki bazı yerlere yönelik bir şeymiş gibi sadece Kürtleri ilgilendiren bir konuymuş gibi konuşuluyor. Elbette ki Kürtlerin başlıca talebi bu olabilir. Kürtler derken de böyle bir topluluk adıyla konuşmak hoşuma gitmiyor. Çok farklı görüşler, çok farklı aslında yaklaşımlar, siyasi duruşlar var. Hani nasıl ben kendim için bir grupla etiketlenme hoşuma gitmezse belki birçok Kürt için de böyledir o yüzden hani peşin hükümlü bir şey söylemek istemiyorum ama işte yani genelde hani Türkiye'nin çoğunluğunu ilgilendirecek bir mesele olarak özellikle önümüze çıkmıyor maalesef İşte bu da barış sürecinin hatalarından bir tanesi oldu köklü bir reform demokratikleşme sürecine gidilseydi barış denirken bugün zaten ne YouTube yasağını konuşuyor olurduk ne işte Twitter'la ilgili bütün bu e, haller olurdu. Bu belki toplumun büyük bir kısmını ilgilendirmiyor olabilir e, bu yasaklar. Aslında yani evet. son kertede ama e, bu çok da büyük bir gösterge bu bilgi çağında. E, çok e, üstünde durulması gereken ol, e, olaylar hakikaten. Evet ama yani iş bir de Facebook'a geldiği zaman çok daha değişik şeyler olabilir. Sıra onda da diyor Başbakan Erdoğan. Orada işte biraz daha böyle herkesi etkileyebilecek bir durumdan bahsedilebilecek bir noktaya gelebilir. Ya şimdi orada yani e, aslında nasıl çerçevelediğinize bağlı. Bunu bir milli güvenlik olayı vesaire gibi çerçevelerseniz ha bunun da alıcısı bulunacaktır. İşin kötü yanı o e, işte dün mesela Başbakan'ın sesi kısık hali bizi ne kadar güldürdüyse e, bazı insanlar için de bu işte şeydi. E, işte sisi kısık haliyle bile halkın karşısında halalet halkının... fedakarlık Fedakarlık vesaire ama bunun bu hakikaten de bir alıcı kitlesi var yani 31 Mart sabahının en kötü şakalarından bire yani ne olursa olsun %30'lara düşse AKP büyük olay hadisiymiş gibi konuşacağız ama yani %30'luk bir kitlesi olacak e, gene de bu çok büyük bir şey. Yani AKP bugünden yarına erip gidecek bir parti çok üyesi olan bir parti. O üyelerin aile çevreleri kendileri vesaire veriyor olsa sadece zaten yani evet, evet. müthiş bir oy potansiyeli var. Onun için bugünden yarına AKP'nin siyaset sahnesinden silinmesi ma maalesef diyorum söz konusu diye. Çünkü bu AKP hani eleştirisi vesairenin ötesinde toplumun bir kesimi için artık kabul edilemez bir lider Erdoğan. Ve evet, Erdoğan yani, eşittir AKP. Yani kadar. burada tabii çok seçimlerden sonra sık sık çeşitli programlarda konuşma fırsatı bulacağımız bir şey. Elbette yani birlikte yaşama kültürünü, demokrasi, birlikte mücadele kültürünü nasıl oluşturacağımız meselesinden geçiyor. Bugün Agos Gazetesi'nde mesela Güven Gürkan Öztan'ın da Yeni bir kitabı çıktı seni de çok herhalde ilgilendiriyordur. Evet. Türkiye'de Militarizm, Zihniyet, Pratik ve Propaganda adlı kitabı geçen hafta yayımlandı ve onunla yapılmış bir söyleşi var. Biz de daha önce başka bir vesileyle konuk etmiştik. Kendisini e, merkez Milli İstihbarat Teşkilatı'nın merkezde olduğu bir güvenlik rejimine geçiyoruz diyor. Yani 1990'ların Türkiye'sini bir güvenlik devleti olarak görüp 2000'lerdeki değişimi liberal demokrasiye geçiş süreci olarak algıladık ama günümüzde çok daha ileri bir aşamaya güvenlik rejimine geçiyoruz şeklinde konuşuyoruz. Buna çok ufak noktayı da ben ekledim medya alakalı bu noktada yani dün e, teker teker sayayım sabah star yeni şafak takvim akşam güneş milat yeni asır a haber kanal 24 tv net 360 Hür haber time türk Son TV Aktüel Daily Sabah 15.25 Medya gündem dediğin bir araya geldi. İletişim platformu bir ne, ne, ne denir buna? Bildiriye imza atmışlar. Gazeteler bir bildiriye imza atmışlar. Ama gazetecilik ya da medyayla alakalı değil bu bildiri. Bu bildiri İğrenç ihaneti lanetliyoruz bildirisi. Zaten gazeteler içerisinde bugün <gülüyor> baktığınız zaman görebileceğiniz manşetlerden bir tanesi bu. Ama hep beraber bir araya gelip sivil toplum örgütleri gibi bir bildiriye imza atmışlar. Ve burada da bir casusluk faaliyetiyle karşı karşıya olduğunun ülkeden bahsediyorlar ve bunları kesin ve net bir şekilde anlaş, anladıklarından bahsediyor. Illegal adımlarla kendini ele verdiği son durum bunları aklayamaz deniliyor. Gazetecilik faaliyetleri neden bildiri üzerinden yapılıyor? Ve önümüzdeki günlerde de bu gazetecilik faaliyetlerini genel bildiri üzerinden görebilmek mümkün olacak mı? Bu tip Mesleki kaymalar gibi bir durum söz konusu olacak mı diye merak ettim ben açıkçası. Evet de. galiba süreyi de maalesef biz daha çok konuşarak senin sürenden de yiyerek bitirdik sizin. Kusura bakma ama yani Östan'ın şeyini de son dakikada eklemek zorunda hissettik. Çünkü güvenlik rejimi meselesi senin de sözünü ettiğin özellikle 1915 için, 2015 için çok büyük önem taşıyor yani. Evet yani ha, hakikaten e, çok büyük önem taşıyor ve bu e, korku paranoya e, atmosferinde işte e, kim tarafından da pompalandığı belli olmayan mesela Ankara'da her tarafta ilanlar var ihanet tuzak vesaire gibi platform siyah diye işte bir şey. E, grup bunları şey yapıyormuş, i̇şte, işte paralel vesaire, işte bütün o şeyler, gezi her şey yan yana geçiyor, FETO, meto meto <gülüyor> vesaire diye böyle e, simsiyah ilanlar var ve bu iç karartıcı ilanlar aslında işte Türkiye'de maalesef işte bu bunun bir kitlesi var ve bu bir e, Nisan'dan itibaren bunun artık geçmeye başlayacağını, bir Nisan'ın güldüren tatlı yanı olabileceğini ümit etmek istiyorum. Aynen. Neyse. Bunları bol bol konuşma fırsatımız olacak. İyi ki ya da maalesef. <gülüyor> Artık Ma duruma maalesef göre. Umarım konuşuruz. Görüşmek üzere. <gülüyor> o zaman herkes de. gönlünün çektiği gibi oy versin. Aynen. Herkesin oyu kıymetli. Hoşçakal. Çok teşekkürler. Görüşmek de. üzere. Seyyare Bizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık kastı. Alpullagaylı Spor. Günaydın Alp Günaydın Ömer Bey Günaydın Alp Bey Günaydın Evet nedir önemli sportif olayları gündemin üst sıralarına çıkan? Türkiye'de tabi hele böyle bir haftada spor bayağı geri plana düşmüş durumda tabi seçim uygun olarak mesela pazar günü maç da yok hiçbir sportif faaliyet yok Cuma yani örneğin futbol maçları e, Cuma-Cumaş Pazartesiye paylaştırıldı. Diğer etkinlikler de öyle. Ben yani Türk takımlarının yer aldı. Uluslararası maçlar da herhalde Cumartesi falan oluyor çünkü Bolivya takımlarının Avrupa, final, Avrupa finalleri var mesela maç maçladı. Sonra hepsi cumartesi oynanacak. E, Gün tabi gelecek hafta değişir çünkü Galatasaray Fenerbahçe maçı var öbür pazar. O biraz gündem'i değiştirir. Evet. Bir parça. Ee, bunun dışında tabii yani Türkiye kendi derdi yoruşuyor ama Avrupa'da kendi e, hem futbol sorunları hem futbol gündem'iyle meşgul. UEFA'nın Astana'da genel kurulu var. Orada bir takım ilginç gelişmeler var. Bir e, bütün üye federasyonları UEFA e, Avrupa'daki tüm UEFA futbol federasyonları 11 maddelik e, futbolda e, şikeyle ilgili e, planını kabul ettirdi oy birliğiyle. E, bu plana göre tüm ülke federasyonları e, şike yapan kişi ve kurumlara karşı müeydelerini ortak hale getirecekler. Yani tek tip müeydi uygulanacak. Ki bunun içinde işte e, hem kişilere hem kurumlara karşı yaptırımlar hem de e, gerekirse ömür boyu ...müsabakalardan men cezaları da olacak. Yani UEFA bu konuda... ...işte İtalya... Beş, ...eksi beş puan verdi... ...İngiltere hükümünü düşürdü... ...Almanya uyarı verdi... Yani ...gibi şeyler istemiyor... ...farklılıklar istemiyor... ...tek tip cezalar istiyor. Olması da zaten çok... ...akla aykırı ve... Hiç bir anlamı olmayan bir şeydi bu bu bu gibi konuların tek standartda olması gerekir diye düşünüyor insan tek bir norm uluslararası ben yani tam aynı tip olursa çünkü kime ülkelerde de farklı şeyler oluyor nasıl değerlendirilecek bilmiyorum yani hani işte bayisle iyi olursa nasıl olur Kulüp evet. yönetimi dayalı olursa nasıl olur işte o herhalde ona da ait bir e, uygulamada örneklerde gelecek evet. e, buna karşılık UEFA genel sekreteri ve Uefa başkanı sekreteri Infantino ve Uefa başkanı Platini Türkiye'de 3 yıldır devam eden durumla ilgili olay bizden çıktı gibi açıklamalar yaptılar yani artık biz Uefa'lar kararımızı verdik Fenerbahçe cezasını aldı ee, yeni bir şey gelmeyecek bizden e, yönünde açıklama yaptılar ee, yani sanki gözüktüğü üzere bundan sonrası için önlemlerini aldı Uefa ama artık <gülüyor> geçmişe ait cezalarını vermiş durumda. Bir tek şey açıklaması satırlarında geldi. 3 Temmuz süreciyle ilgili özellikle Fenerbahçe yöneticilerini ilgilendiriyor. Kişilerle ilgili kararımızı Yargıtay'ın kararından vereceğiz Onun gerekçeli kararını hala bekliyoruz. Yargıtay kararını verdi tabi Türkiye'de de Gerekçeli karar açıklanmadı bir türlü sanıyorum evet. ne kadar oldu 2 ay falan oldu herhalde e, O kararı bekliyor yani UEFA'nı alacak çevirtecek ona göre Eğer gerekirse kişilere Karar verecek bununla ilgili Kişilerin hakkında şey yaptırım Kararı verecek bir tek o herhalde Bir soru işareti olarak duruyor ama Fenerbahçe e, Sportif yargı sürecinin e, Sona erdiğini görerek Şimdi sanıyorum yani Bir iki girişimleri var bir işte Türkiye'de tekrar yargılama olur mu? Hani tabii şu e, ülkenin bütün taşları yerinden oynamışken nereye gidecek onu bilemeyiz. İkincisi de İsviçre federal mahkemelerinde e, Kas'ın e, verdiği yani spor tahkim mahkemesinin verdiği kararı acaba değiştirebilirler mi? Böyle bir çabaları var. Bunu da sanıyorum pek örneği yok. Evet bu da yani bugün e, hürriyette Ahmet Ercan'ın imzaladığı bir haberde gördük bizde. Yani hı hı. İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurarak Fenerbahçe UEFA'nın verdiği iki yıllık cezanın kaldırılmasını isteyecek diyordu. Yani, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurmasının sebebi de Kasım. Yani Uluslararası Spor Takim Mahkemesi'nin İsviçre'de bulunuyor olması yerinin. Yani bu işte bazı kişi ve kurumlar bu uluslararası spor kurumları hakkında onların İsviçre'de bulunması sebebiyle. İsviçre Federal Mahkemesi'nde çeşitli zaman zaman Hukuki yollara başvuruyorlar ama galiba yani sonuç alından daha çok fazla örnek yok. Ama yine de bir bir yoldur elbette. E, Fenerbahçe'nin buradaki amacı da e, iki yıllık ceza vermişti geçen UEFA. Hani onun biz bir yılını zaten daha önce çektik. Bir yılını da bu sezon çektik. Gelecek sezon uygulanmasın e, yönündeki şey, e, talebi. Yani e, gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılabilmek için. Bu çabayı gösteriyorlar. Yani buradaki durum o. UEFA'nın genel kurulundan çıkan. Bir de bir ilginç gelişme daha. Şimdi milli takımlar kulüp takımları karşısında güç kaybediyor son 10-15 yıldır. Açık evet. gözüken durum bu. yani işte Futbolun zirvesi Dünya Kupası değil mi? Yani işte çocuk, benim çocukluğumdan beri bildiğim şey oydu. Ama bu işte şampiyonlar ligi bütün dünyanın en iyi oyuncularının odaklandığı 8-10 takım güç dengesi kulüplere doğru kaydı. Hatta para dengesi de buraya doğru doğru doğru kayıyor. Hatta şimdi Türkiye'de çok gündeme gelmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2015-2018 dönemi yayın haklarının ihalesini yapıyor. Geçen yılın işte Kasım ayından beri bu akıl almaz rakamlar söz konusu burada. 3 yıl için yani mesela İngiltere yayın hakları için British Telecom 1 milyar euro verdi 3 yıl için 1 milyar euro 1 milyar 3. Yani 900, 900 milyon sterling gibi galiba bir para söz konusu herhalde işte 1 milyar euro mı ediyor Şakar öyle bir şey diyor galiba evet. kuru çevirince o civarda ediyordu 3 yıl için yani zaten İngiltere yayın hakları yüksekti. daha da çok %30'a 40'a yakın bir artış söz konusu İtalya'da böyle bir artış var Fransa'da herhalde olacak. Yani çok ciddi meblalar söz konusu. Hani Dünya kupası için müthiş yayın hakkı gelirleri konuşulur ama o tabi 4 yıllık bir dönem için ciddi bir rekabet olduğu söylenebilir ya da işte Avrupa Futbol Şampiyonası yayın gelirleri için. Şimdi UEFA hiç olmazsa Avrupa'daki milli takımların bir cazibesini korumak için işte Avrupa Uluslararası Ligi diye bir etkinlik planlıyor. Yani milli takımların şey yerine hani boş milli maç haftalarında dostluk maçı yapması yerine hani bir tür e, lig düzeniyle belli takım dönemlerinde karşılaşmasını. Yani dostluk maçına puan verecek aslında. Ama biraz daha iddialı takımlar birbirle oynayacak. Muhtemelen şeyi e, Avrupa'yı 3 lige ayıracaklar. İşte üstteki 16 takım ortadaki 16 alttaki de herhalde bir 20 22 takım falan kalıyor. Aralarında hani bir lig usulü gruplarda karşılaşacaklar. Hani risk bildiğimiz dostluk maçı biraz daha rekabetçi bir şey bırakacak, bir turnuvaya bırakacak yerine. Böyle bir girişimleri var. Muhtemelen UEFA bunun da yayın haklarını merkezi satacaktır. Yani işte en bir cazibe, en bir gelir ikisini birden sağlamaya çalışacak ki bir en azından Avrupa çapında milli takım cazibesini korumaya çalışsın tabii bu hani bir çaba nereye gidecek bilmiyoruz çünkü bazı liglerde yerel oyuncu sayısının oranının çok çok azaldığını görüyoruz yani İngiltere'de yüzde otuzlara kadar yaklaşmış durumda yani yüzde otuz iki otuz üç İngiltere bir... Premier Ligi'nde İngiliz oyuncuların aldığı dakika oranı bütün üçte ikisi yaklaşık yabancı yani yabancı yani, yani şöyle bazı İngiliz oyuncular da oynuyorlar ama işte maçın son beş dakika son dakikası bu dakika bazında yapılmış bir araştırma hani en doğrusu e, ligin üstü ikisi tamamen yabancı İngilanda yani, evet, e, epi yüksek yabancı oranı e, işte mesela İspanya Fransa Almanya daha biraz daha iyiler Türkiye'de de tabii bir yanıltıcı faktör var e, hani yabancı sayısı kısıtlamasından dolayı Oran oralarda değil ama e, Türkiye Euro Türklerden yani dış Türklerden Faydalandığı için e, ya yani Türkiye'de yetişmemiş Türk kökenli oyuncuları Katsanız rakam oraları çıkar Evet aynı orana Bulaşır diyorsun yani Yani Zaten hani Büyük takımlara bakıp bunu görmek mümkün e, Örneğin Beşiktaş Sağya Türkiye yetişmiş iki oyuncuyla ile falan Çıkıyor bu sezon Yani evet. kalecisi işte Bir oyuncu daha oluyor geri kalanlar 4, 5 yabancı, altı yabancı... ...yanına iki, üç, dört işte... ...duruma göre... E, ...Euro Türk... ...oluyor. Yani... ...böyle bir durum. E, öyle bir... ...yınıltıcı etkisi var yani. E, durum... ...şeyli durum budur. Peki bir de şeyden demin sözünü... ...ettin biraz da seçim... ...dolayısıyla güme gitmesi olan e, voleyboldaki Türkiye'nin önemli final kız, kızlarda da erkeklerde de önemli şeyi vardı biraz hafta sonunda ondan da bahsetmek gerekir herhalde değil mi? Aynen öyle. Aslında 3 hafta sonunu kapsayacak bir e, finaller dönemine dönüşmüş durumda. 2 e, hafta önce e, şeyde, Bakü'de e, Kadınlar Şampiyonlar Ligi dörtlü finalleri vardı ve beşinci sezon üste bir Türk takımı e, finale çıktı. Zaten ikisi yarı finalde oynamıştı. E, Vakıfbank'la Eczacıbaşı ve Vakıfbank yine finale yükseldi ama finalde bu sefer e, Rus takımı kazana kaybettiler. Yani 3-0 kaybettiler hem de. Yani kazanın çok güçlü olduğu biliniyordu ama böylesine ilk setten sonra rahat bir galibiyet alması herhalde beklenmiyordu ve takımları 3 sezondan sonra kupayı kaybetmiş oldu. Geçen hafta Ankara'da erkeklerde bu sefer dörtlü final maçları vardı. Halkbank Evesite'ini almıştı ıı, turnuvanın ve ilk kez bir Türk takım erkeklerde finale yükseldi. Şampiyoner liginde yani şampiyoner ligi ya da öncesi şampiyon kulüpler kupası diye intendersek işte demek ki 1950'lerin sonlarından beri yani 50, 50 küsür yıl olmuş. 55-56 yıl. Yarı final vardı final yoktu Altbank ev sahibi olarak Bu antacı kullandı Finalde onlar da bir Rus takımına Belgorod'a yenilirler İyi direnmelerine rağmen Yani müthiş bir Türk-Rus rekabetine dönüşmüş durumda zaten Yani Çünkü voleybolda para Bu iki ülkenin kulüplerinde e, Voleybolun son Kulüpler düzeyinde Son 30-35 yılına damga vuran İtalyan takımları Ortada yok e, Ya da çok az varlar e, Bir Türk-Rus rekabeti ama Ruslar iki kupayı aldılar böylece. Yani Mennon'un iki kupayı. Ee, bu hafta da diğer kupaların yani e, Sev Kupası ile Challenge Kupası'nın finalleri var. Burada da Fenerbahçe hem kadın hem erkek Beşiktaş'ta kadın takımıyla finalde Deptasman maçlarını oynadılar. Ee, yine Rus takımları var <gülüyor> karşılarında. Ee, Fenerbahçe öneğin kadın takımı Ural Oçka'ya 3-2 yenildi ama rövanş İstanbul'da oynayacak Cumartesi günü. Beşiktaş'ta dün e, yine e, Rus rakibine 3-2 yenildi. Deplasmanlarda ondan da rövanş e, hafta sonu oynayacaklar. Yani çok kötü skorlarla dönmüyorlar. Ya yani 1. kupada olmadı ama ikinci kupada olabilir. Kupada kupa gelebilir e, gibi gözüküyor. Yani şimdi buradaki sistem şöyle ya 3-2 yenilirseniz e, kendi sahanızda alacağınız 3-1 ya da 3-0'lık galibi üzü kupaya taşıyacak. Eğer üç iki biterse bir altın set oynanıyor. Biz al yani fazladan bir set de oynanacak. Biz nasıl diyeyim biz e, tenisteki tie break gibi. Evet ee, bu hem evet. dayanıklılık açısından hem de şey oynanan yer e, deplasman olup olmadığı açısından ev sahibi olma. Evet tabii ev sahibi taşıyor. Yani e, ev sahibi olarak altın seti kendisi anludanımız bir avantaj. Avantaj evet. E, ama belki zaten oraya kalmadan. Eğer 3-1 ya da 3-0'la biterse maçlar. E, tur gelecek yani şeyle şu ilginç. ilk maç e, 3-0 mesela 3-1 kazansanız bile şey taşıyorsunuz altın sete. Yani 3, öyle bir e, ilginç uygulama var. Ha, öyle mi? Evet. Ha. 3 3-1 eşit kabul ediliyor eğer maçlar simetrik biterse. E, 3-2'ler öyle. Ama ilk maç hani 3-0-3-1 kaybedip 3-2 kazanırsanız yapacak bir şey yok orada. Yok, kupa demektir. E, yani o zaman e, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın e, kızlarda Fenerbahçe'nin de erkeklerde hafta rövanş maçları var. Hı. Şimdi orada kupalar gelirdi Türkiye son herhalde son 4-5 sezondur hep kupa kazandı. Yani geçen sezon 2 kupa vardı. Halkbank erkeklerde kazanmıştı. Vakıfbank kadınlarda. Ondan önce ııı e, Fenerbahçe kazanmıştı kadınlarda. Arkasın erkeklerde şampiyonluğu var. Yani herhalde son 5 sezonda 5-6 Avrupa Kupası kazanılmıştır. Yani işte burada büyük etki şu bir çok ciddi bütçelerin olması Türk takımlarında. Yani bu Türkiye'deki İtalyan antrenörlerle konuştuğumuzda da benzer şeyi söylüyor. Yani hiç bu kadar iyi oyuncuyu bir arada birlikte biz görmedik. Sözünü söylüyorlar. Kadınlar için bilhassa. Ee, kadınlar Ligi için. Yani 4 diyebiliriz hatta çok iyi takım var. Ki Beşiktaş mesela bunlardan biri değil. yani Türkiye Ligi'nde Beşiktaş kadınlarda muhtemelen yarı finale bile kalamayacak. Ee, daha güçlü takımlar var. Ee, bir bu bir işte herhalde Güney Avrupa ekonomisi artık etkileniyor. Kulüpler düzeyinde eski paraları harcamıyorlar Yani İtalya aynı sezon 6 kupanın 5'ini 6'sını alırdı mesela. 1-5-6 yıl önce. O güçte değiller. Ee, böyle birkaç faktör var. Yani Türkiye'de sıkıntı şu, bu kadar para harcınıyor ama bunun bir e, sosyal ve medyatik etkisi de bu bot paranın karşılığı bir etki yok. Bunu da söylemek lazım. Yani sadece Avrupa kupası zamanı böyle bir ya da derbi maçları zamanı medyada yer alıyor ya da tribünlerde oluyor. Onun dışında normal sezondaki Avrupa Kupası maçlarında bile tribünlerde olmuyor yani çok ya bedava ya da çok ucuz bilet fiyatları olmasına rağmen o dünyanın en iyi oyuncuları işte 300-500 kişi yönünde oynuyorlar maçlarını. bu da bir ciddi sıkıntı yani halbuki böyle bir şeyin bir heyecan hareket getirmesi lazım sezon boyunca o maalesef yok Böyle bir sıkıntı da var evet, Türkiye ama gene de Öreboğ'da Son yıllarda görülmüş en önemli yükseliş trendinde devam ediyor diyebiliriz herhalde. Evet, bir de son şeyi ekleyelim. Ee, yani Gelecek haftada bahsederiz. Avrupa Futbolu demişken yani Şampiyonlar Ligi'nde şeye geldik. Ee, yani bir haftadan sonra haftaya çeyrek final maçları oynanıyor. Hı hı. Ve bir önceki turda beklenildiği üzere 8 favori takım çeyrek finale yükseldi. Herhalde bu kadar... Güç yoğunlaşmasının olduğu bir sezon az olmuştur. Yani Sezon başı favori kim varsa çeyrek finale yükseldi ve benim ikinci tur oyuncusu favori gördüğüm dört takımda da eşleşmedi. İlginçtir yani hiçbir birbirine düşmedi. Şimdi Salı günü Barcelona Atletico Madrid ve Manchester United Bayern Münih oynayacak. Çarşamba günü de Real Madrid Dortmund ve Paris Saint Germain Chelsea. Yani herhalde bu sezonunki güç şeylerine bakılarak Bayern Münih rahatlıkla yarı yükselecektir. Ee, Barcelona ve Real Madrid'in de biraz zorlansalar da yarı olabileceğini tahmin edebiliriz. En çekişim iletişim herhalde Paris Saint Germain Chelsea arasında olacak. Yani Fransızlar e, Türkiye'de biraz daha artanıyor bu sene müthiş ama yaptılar. Chelsea karşısında bence favori olacaklar. E, ama Chelsea'de tabii işte Mourinho etkisi buralarda çok tecrübeli olmanın e, avantajıyla müthiş bir direnç yaratacaktır. En herhalde heyecanlı eşleşme olacak. Evet, onu da haftaya büyük bir merakla takip edeceğiz. Peki çok teşekkür ederizlar. İyi yayınlar haftaya görüşmek, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Spor Evet böylece de bu haftaki açık gaztiyi de tamamlamış oluyoruz. Son olarak bir müzikle çıkalım. Ee, Louis Armstrong ve ekibinden Ba adlı parçayı dinleyeceğiz. Ee, Bunu çalmamızın en önemli sebebi de e, William Handy'nin, William Christopher Handy, W.C. Handy, e, bluesun babası olarak nitelendirilen blues bestecisi müzisyen. Onun e, ölüm yıl dönümü olması 28 Mart 1958'de hayata veda etmiş 1873 doğumlu önemli bir müzik siması en önemlilerinden biri. Blues'u keşfeden adam olarak biliniyor. Bu vesileyle Louis Armstrong, Louis Armstrong ve e, grubundan Şanteleba dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. blues Once I heard a lover when work was over strum a Creole tune to his pretty lovey dovey underneath the Dixie moon I heard her sing Chantilly Bach that means Creole sing a blow Yeah, Chantelet-Bah She like a blues play Sweetly in the snow Yeah, chantelet bah. I can't forget that lovely serenade. And if you listen to me Just a while I'll try to sing for you Just what he said Oh, in the morning, baby, just for a day. In the morning, just for a day. In the morning, just for a day. And New Orleans, hey. Bop o doo doo, It is, yeah, Chantilly 5, yeah. I'm speaking about Chantilly my take it from your Çıkkastı.